606. konu, Hazreti Ömer'in öldürülen bir Yahudinin katilini araması, sonra da, Müslüman bir kadına tecavüz ettiği için onu ben öldürdüm, diyen Bekir Bin Şedda'ı bağışlaması, Leysoğulları kabilesinden Bekir Bin Şedda küçüklüğünde Hazreti Peygamber'e hizmet edenlerden birisiydi, ihtilam olup bülü uçağına erdiğinde, Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben şimdiye kadar ailelerinizin yanına girip çıkıyordum,